Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Rabbi şirahli sadri ve yasirli emri Vahlul ukdaten min nisani Yefkahu kavli Arkadaşlar bidatın tanımını Ne olduğunu Sözlük anlamını Terim anlamını ve yine asli bid'atın yani hakiki bid'atın ve izafi bid'atın ne olduğu üzerinde durduk. Ve bid'atın anlaşılması için aslında aslında ne olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade ettik ve sünnetin ne olun yani asıldan kastımız sünnetin ne olduğunun da bilinmesi gerekir ki bu anlamda terki bid'at üzerinde duracağız. Çünkü ilim adamlarından tahkik ehli nezdinde kesin olan görüşe göre Resulullah ve vesselam'ın kavli ile meşru kılmadığı ve Allah'a yakınlaşmak için fiili ile uygulamadığı her ibadet nebevi sünnete muhalefettir. Tekrar edelim. Resûl-üisselam'ın kavli ile meşru kılmadı. Ey yani Aişe (s.a.v.) söylemedi. Ya da takrir anlamında yanında yapıldığı halde sukut etmişse zaten bu makbuldur. Ey takriri sünnettir. Ya da Allah'a yakınlaşmak için fiili ile uygulamadığı her ibadet nebevi sünnete muhalefettir. Çünkü sünnet iki kısımdır. Sünnet iki kısımdır. Fiili sünnet, terki sünnet. Ey sünnet sünneti ameliyye, es -sünneti terkiyye. Sünnet iki kısımdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapabilecekken terk ettiği ibadetlerin terk edilmesi sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapabilecekken terk ettiği ibadetlerin terk edilmesi sünnettir. Ey es-sünnet-i terkiye dediğimiz, yani terkib-i dediğimiz husus budur. Yani örnek verecek olursak, mesela bayram namazlarında veya ölü defni için ezan okunması her ne kadar Allah Azze ve Celle'yi zikir ve tazim olsa da bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşılması caiz değildir. Çünkü böyle bir tutum Resulullah Aleyhisselatü ve Selam'in terk etmesi şeklinde bir sünnetten ibarettir. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunlarla özellikle kendisi böyle bir şey yapmadığı için burada sünnet onun terk edilmesidir. Demin örneğini verdiğimiz gibi bayram namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in ezan okutmaması gibi Aleyhisselatü Vesselam'in ezan okutmaması gibi Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam müktadir olduğu bir şeyi yani yapabilmeye müktadir olduğu bir hususu Aişe (sa) terk etmiştir. Yani şöyle düşünmedi Aişe (sa) şurada ezan okuyalım. İşte bu lafızlar Allah azza ve celle'yi zikreden lafızlardır. Onu öven lafızlardır. Şöyledir, böyledir, halkı toplayalım, şunu yapalım demedi Aişe (sa). Ey yani namaza davet konusunda Allah Resulü ve Vesselam Yahudi ve Hristiyanlara e, muhalefet etti. Çan çaldırmadı, efendim, boynuz denilen şeyi öttürmedi. Yani onunla herhangi bir çağrıda bulunmadı. Ey, Ey Selam'ın işte o rüyada görülüp kendisini de tasdik ettiği bildiğimiz ezan lafızlarıdır. Ve bunu beş vakit namaz için emretti. Ancak Allah Resulü ve Vesselam demin ifade ettiğimiz küsuf namazlarında veyahut Efendime söyleyeyim e, Aysel ve Selam yine bayram namazında bunu yapmadı. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam'in sünneti bu şekilde tecelli etti. Ey bu vakitte veya bu ibadet için Aysel ve Selam'in ezan okutmaması. O yüzden kıyamete kadar da bu böyle sürecektir. Böyle sürmelidir. Burada hiç kimse kalkıp aksini iddia ederek ortaya yeni bir bid'at koyamaz. Çünkü burada sünnete muhalefetin kendisi vardır. Her ne kadar ezan lafızları zikir olsa da her ne kadar ezanın kendisi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in e, meşru gördüğü yani dinden olsa da uygulama şekliyle ve Vesselam terk ettiği için bunu terk edecek. İşte bunun adı es sünneti Terkiyedir. Ya da demin dedik ki ölen kimse için ezan okunması. Günümüzde ezan okunmuyor ancak günümüzde ölen kimse için sela veriliyor ilim ehlimiz derler ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat yani isteseydi birisi öldüğü zaman aynı bilala namaz için ezanı emrettiği gibi ona sela vermesini emredebilirdi ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yapmadı dolayısıyla bu yapılması mümkün olan bir şeydi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, e, yani bunu yapmaya gücü vardı. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam ölen kimse için işte hem ölenin kim olduğunu ilan etmek hem de efendime söyleyeyim hangi mescitten kalkacak hangi camiden yani efendime söyleyeyim e, taziye evi nerededir falan filan böyle şeyler Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği için bunları terk etmek aynı şekilde Sünnet-i Terkiye sınıfına dahildir. Çünkü şu çok önemlidir Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak sünnet olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini de terk etmek sünnettir. Az önce örnek verdiğimiz Recep ayı e, Recep ayına tahsis edilen namaz gibi veya Şaban ayına tahsis edilen namaz gibi Aleyhisselatü Vesselam bunları terk ettiyse biz de terk ederiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da bu manayı iyi anlamışlardı daha önce de ifade ettiğimiz gibi bidatler konusunda kendilerinden birçok genel rivayet gelmiştir terki sünnete ilişkin kaidenin aslı çeşitli delillerden alınmıştır bu delillerden biri Resulullah ve Vesselam'e gelen 3 kişi ile ilgili hadis verilebilir. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. 3 kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hanımlarının evlerine geldi ve Aleyhisselatü Vesselam'in ibadetleri hakkında soru sordular. Yani bu 3 kişi gelip dediler ki Resulullah ve Vesselam özelinde ne yapar tabiri caizse yani geceliğin çünkü onu en yakın bilen, yakinen onu tanıyanlar eşleriydi. Dediler ki gece ne yapar? İşte dediler ki bir kısım yatar, bir kısım ibadet eder, namaz kılar. Şöyle böyle. Ne yaptılar? Bunu küçümsediler. Yani nasıl küçümsediler? O Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E peki bu Allah'ın Resulü ise yani onların yanında yani Aleyhisselatü Vesselam hani bugün maalesef yani bazı böyle şeyden etkilenmiş böyle e, nasıl diyeyim mistizim diyeyim yani biraz da bunu katmış işte bazı tarikatlarda görebiliyoruz. Yani adama bakıyorsunuz işte bir tarikatın lideri işte e, sanki her halinde bir şey ümit e ediyorlar veya görüyorlar. Sanki onu beşer üstü bir mahluk gibi kabul ediyorlar. Maalesef o da bunu zaten buna davet etmeye çalışıyor veya bunu yansıtmaya çalışıyor. Bu üç kişi de Enes Adiyallah'ın rivayet ettiği bu haberde eşlerine sordukları zaman dediler ki bunları mı yapıyor Resulullah? Sonra dediler ki gerçeği dediler. Aleyhisselatü Vesselam e, gelmiş ve e, Allah ondan razı olmuş. Geçmiş gelecek Aleyhisselatü Vesselam'ın yani günahları olmadığı için Allah ondan razı olmuş ve cennetle müjdelemiş olduğu halde o bir nebi iken gerçekten biz nerede o nerede? Dolayısıyla o hiçbir şey yapmasa da tabiri caizse o zaten cenneti kendisine garantilemiştir. Allah subhanehu ve teala'nın rızasını garantilemiştir. Allah azza ve celle onu sevdiğini haber vermiştir. Ve kendisine Habib seçmiştir vesaire. Biz nerede o nerede? Dediler. Ve akabinden içlerinden birisi dedi ki ben bundan sonra geceleri hep namaz kılacağım dedi. Ey yani bundan sonra uyku bana haram olsun. Ben bütün gecemi ibadetle geçireceğim dedi. Bir diğeri aksatmadan her gün oruç tutacağım dedi. Ey yani aleyhisselatü vesselamın seviyesine tabiri caizse yani bu konuda Resulullah'a örnek almadılar aleyhisselatü vesselam. Dikkat edin. Yani bir kısım uyuyor bir kısım ibadet ediyor. Ha, dediler ki o zaman biz birisi dedi ben her gün oruç tutacağım. O biri dedi ki ben dedi bütün gecemi ibadetle geçireceğim. O biri dedi ki ne ben de dedi kadınlardan uzak duracağım dedi. Ben de kadınlardan uzak duracağım dedi. Allah Resulü ve sellem bunu işitti. Bunu işittiği zaman mescitte ashabını topladı ve şöyle seslendi. Şöyle şöyle söyleyenler siz misiniz veya şöyle şöyle söyle Söyleyenler kimlerdir dedi Ve akabinden Aleyhisselatü vesselam Kızmış olduğu bir halde Şöyle dedi Allah'a yemin olsun ki Ben içinizde Allah'tan En çok korkanınız Ve en takvalı olanınızım Fakat ben Bazen oruç tutarım Bazen tutmam Ey Nafile bazen oruç tutarım Bazen tutmam Geceleri bir kısım namaz kılarım Bir kısım uyurum Kadınlarla da evlenirim Kim Benim sünnetimden yüz çevirirse Benden Değildir Kim Benim sünnetimden Yüz çevirirse Benden değildir Dikkat edin lütfen Şimdi demin dedik ya. Demin dedik ya dikkat edin. Yani ilk derste dedik ki izafi bidat. İzafi bidatın tanımı nedir? Ey aslı itibariyle meşru olan bir şeyin keyfiyeti yönün, yönüyle delilinin olmayışıdır. Keyfiyeti yönüyle bidat olmasıdır. Ey namaz aslı yönüyle namaz var dinimizde. Ancak şu vakitte kılacaksın dendiği zaman Kur'an ve sünnette emri yoksa Az önce örnek verdiğimiz Recep ayında e, ayına tahsis ederseniz aslı itibariyle olmadığı için böyle bir namaz keyfiyeti yönüyle e, bid'attır. Bu üç şahısta aslen meşru bir ibadeti Resulullah ve Sellem'in uygulamadığı bir keyfiyetle gerçekleştirmeye çalıştılar. Oruç aslında teşvik olunan bir ameldir. Gece namazıyla, namazı da aslı itibariyle güzel görülen bir ibadettir. İffet ve namusunu korumak da istenilen ve sevilen bir husustur. Ey evlenmek! Fakat belirtilen bu ibadetler hakkında ismi geçen, az önce bahsi geçen bu üç şahıs da uyguladıkları keyfiyet ve sıfat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında terk edilmiş uygulanmamış ve bununla ilgili herhangi bir bilgi varit olmamış olmaz, olmamış olması hasebiyle bu yöndeki tutumları reddedilmiş kabul edilmemiştir ey es sünneti terkiye yani terki bidat dediğimiz konu dikkat edin aslı itibariyle oruç övülmüş aslı itibariyle namaz övülmüş ve Vesselam evlenmenin kendi sünnetinden olduğunu haber vermiş. Dolayısıyla bu üç kimse e, şu konuda vurgu yapalım ki biliyorsunuz ihlasla bunu söylediler. Yani e, niyetleri halisti Çünkü bir amelin makbul olması için ihlas şarttır. Gerçekten bunlar Allah'a yaklaşmak adına birisi dedi ki bütün gece uyumayıp ibadet edeceğim. Bir diğeri dedi ki ben de yiyip içmeyeceğim Ey oruç tutacağım her gün Bir diğeri de evlenmeyeceğim Yani nefsim buna arzu etse de ben evlenmeyeceğim dedi Bu sözü söylemelerindeki kasıt nedir arkadaşlar Yani zengin olmak değildi bunların niyeti Zengin olmak değildi Yani bu yolla zengin olunmazdı Veyahut efendime söyleyeyim keramet Sahibi olmak değildi Neydi? Allah Azza ve Celle'nin Rızasını kazanmaktı Bunu duyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Gelip şunları söyleyen siz misiniz deyip Bunları ashabına teşhir ederek Ey ashabım sizinle gurur duyuyorum veya sizinle övünüyorum tabiri caizse Bakınız şu üst kardeşinizi örnek alınız Birisi geceleri uykularını feda etti Bir diğeri yeme içmekten kendini kesti Bir diğeri evlenmeyeceğini söyleyip Aleyhisselatü Vesselam bunların başını okşamadı sevgili dostlar Ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Burada Allah Resulü ve Vesselam kendisine açık bir muhalefet olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz, oruç veya evlenmek övüldüğü halde Aleyhisselatü Vesselam bunları nasıl uyguladıysa Ey Aleyhisselatü Vesselam'deki pratik şekline ise keyfiyet yönüne ise o zaman bu kardeşler bu kimselere de düşen şey aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın övülen orucu Aleyhisselatü Vesselam nasıl uyguladıysa öyle uygularsanız övülmüştür asli yönüyle dinde hüccet ey, keyfiyeti yönüyle de dinde hüccet olacak Aleyhisselatü Vesselam namaz övülmüştür mahruftur emredilmiştir o zaman bakacağız. ve Vesselam bunu nasıl yaptıysa öyle yapacağız. Terk ettiğini terk edeceğiz. Yaptığını yapacağız. Dolayısıyla ve Vesselam'ın yaptığını yapmak zaten sünnet. Dikkat edin bu husus üzerinde çok durmuyoruz. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini de terk etmek aynı sünnetlerden biridir. Demin verdiğimiz efendim bayram namazıyla ilgili ezan veya ölen kimse için sela. Yine Önemle verdiğimiz bir örnek daha var. Mesela hani ben daha önce de ifade ettim. Ancak dersleri tekrar ediyoruz. İnşallah o yüzden bu örneği de vermemde fayda var. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem safların sıklığına e, önem vermiştir ve safların sıklaştırılmasını emretmiştir. Saflarınızı düzeltiniz. Eğer bunu yapmazsanız Allah kalplerinizin arasına ayrılık verir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ya da başka bir hadiste e, yüzlerinizi birbirinden çevirir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben namazda önümü gördüğüm gibi arkamı da görüyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle ilk üç saf arasında gezer tek tek ayakların ve omuzların bir birleştirilmesi konusunda Aleyhisselatü Vesselam e, İhram tekbirini getirmeden önce Aleyhisselatü Vesselam o safları geziyor ve aynı böyle bir okların dizilmesi gibi Aleyhisselatü Vesselam e, ashabın o safları sıklaştırdıklarından emin olduktan sonra namaza duruyordu. ve Hatta ben daha önce de ifade ettim. E, tabiinden birisi diyor ki namaz esnasında diyor safları sıklaştırmak için diyor Ömer'in diyor Ömer radıyallahu anh'in ayaklarına vurduğu kişilerden biri de bendim. Ey ayağına vuruyor şöyle ayağıyla diyor ki ayağını düzelt birleş yani sıklaştır. Dolayısıyla bunu çok güzel anlamış olan ashabımız da özellikle raşit halifelerimiz de bunu uygulamışlardır. Günümüzde böyle bir ip böyle yani uzatılıyor safları belirlemek için ip çekiyorlar. İlim ehlimiz diyorlar ki yani Allah Resulü Sallahu ve Selam böyle bir şeyi yapmaktan Aciz değildi yani. Allah'a sünnet ve sellem buna ihtiyaç duysaydı yapardı. Çünkü muktedirdi. Ey yani ip vardı. Yani ip vardı onu oradan oraya bağlardı. Derdi ki herkes getirsin. Efendime söyleyeyim parmak uçlarını bu ipe dayasın. Yani ben de her zaman söylüyorum. Sünnetten öyle yüz çevrilmiş ki maalesef. Yani toplumsal bazda ifade ediyorum. Gerçekten o ipler bile bizi hizaya sokmuyorlar. Çünkü sünneti anlamak. Yani sünnet kalplere hükmetmemiş. Sünnet bedenlere hükmetmemiş. Dolayısıyla yani sünnet hayatımızın çok az safhasında var. Bu böyle olunca efendim her sünnetin her bidatın da bir sünneti öldürdüğünü gördüğümüz zaman. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer ip çekmemişse sen de ip çekme. Aleyhisselatü vesselam ölen için sela getirmediyse sen de getirme. Aleyhisselatü vesselam ezan duasını nasıl yaptıysa sen de öyle yap ve Vesselam nerede elini açtıysa duada sen de orada aç. ve Vesselam ne yaptıysa yap bu sünnetin ta kendisidir. ve Vesselam neyi de terk ettiyse terk et. Çünkü bu da sünnetin ta kendisidir. Aslı itibariyle mevcut olan şerehi olan bir hususun keyfiyeti yönüyle yapılması az önce ifade ettiğimiz gibi izafi bidattır. Hafız İbni Recep Rahimahullah şöyle diyor. Selefin terk edilmesi hususunda ittifak etmiş oldukları şeylerin yapılması caiz değildir. Selefimizin terk edilmesi hususunda ittifak etmiş oldukları şeyin yapılması caiz değildir. Çünkü onlar yapılmayacağını bildiklerinden dolayı bunları terk etmişlerdir. Yani tabiri caizse yani onlar... E, af buyurun akıl yoksunu olduklarından veya efendim bundan bin küsür sene önce yaşadıklarından ötürü bunları terk etmiş değillerdi dikkat ediniz terk edilmesi konusunda um, e, selefin icma ettiği bir şey terk edilmesi gerekir yani icma ille de yapılması gereken bir konuda değildir arkadaşlar yani bir şeyi yapmak konusunda icma arayanlar bir şeyin terki konusunda niçin icma aramıyorlar ashabımız yapmamış, ey yani selefimiz yapmamış. Selefimizin terk ettiği terk edilir. Çünkü onların terk ettiği şey bildik hususlardan ötürü terk edilmiştir. Onların sünneti iyi anlamaları sebebiyle terk edilmiştir. Es sünneti terkiyye, sünneti ameliye dediğimiz husus bu husustur. İmam-ı Adva'ul Beyan adlı eserinde cilt altı sayfa 317 ve 320'de terkinde fiil olduğu konusunda faydalı bir faydalı bir mebhas var. Bu da Resulullah Aleyhisselatü terk ettiği ameli terk etmenin sünnet olduğunu güçlendirmektedir. Yani Alleme Şankiti'nin bahsi geçen eserde eserde bir bahis var. Bu da Resulullah Aleyhisselatü terk ettiği ameli terk etmenin sünnet olduğunu güçlendirmektedir. Çünkü sünnet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den söz, fiil, takrir ya da sıfat konusunda varit olan şeylerdir. Sünnet Resulullah Aleyhisselatü söz ey Aleyhisselatü Vesselam'ın lafızları yani sözlü olarak ifade ettiği bir şey Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnet Ey Aysatü Vesselam'ın fiili bizzat yaptığı Ey bir de takriri Ey Aysatü Vesselam'ın sukutu. Örnek verelim Sahabe diyor ki ne biz diyor güneşin batmaya Yakın olduğu bir dönem Mescide girer namaz kılardık da Aysatü Vesselam bizi görür Hiçbir şey demezdi Dolayısıyla ey yani bu tahiyatül mescidle ilgili Aysatü Vesselam'ın Sünneti olarak bu namaz Yani mescide girildiğinde kılınacak bu namaz Ey Aysatü Vesselam'dir daha dehal ahadakum ilel mescid Ey yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden birisi meclis, mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat kılsın. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili bir vakit tahsis etmedi. E, kerahet vakti diye kabul edilen vakitlerde ashab diyor biz girer kılardık Aleyhisselatü Vesselam görür ses çıkarmazdı. Dolayısıyla bu da takridi sünnet. E, Aleyhisselatü Vesselam'ın söz fiil takrir ya da sıfat konusunda varid olan şeylerdir terk edilmiş olduğu varid olan amelin terk edilmesi uygulandığı varid olan şeyin de uygulanması sünnete ittibanın mükemmelliği cümlesindendir kim derse ki ben sünnette mükemmel olan ölçüyü yakalamaya çalışıyorum vallahi bu sözlere kulak versin çünkü aleyhisselatü vesselam'ın yaptığını yap aleyhisselatü vesselam'ın terk ettiğini terk et bu senin için sünnet. Bu senin için sünnettir. Eğer bunun aksi olsa bid'at kapısı asla kapanmaz. Ashab Allah onlardan razı olsun. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ameli terk etmesi konusundaki nakillerini İbni Kayyum El Cevzi'ye güzel bir şekilde tafsil, tafsilatlandırıyor ve diyor ki Resulü Esed ve Sellemin ameli terk etmesi hakkındaki nakilleri iki çeşittir. Her iki çeşitte sünnettir. Bir, şunu şunu terk etmiştir, yapmamıştır şeklindeki açık ifadeleri mesela Uhud şehitleri hakkında cesetleri yıkamadı. Üzerlerine namaz da kılmadı ifadeleri. Bayram namazı konusundaki ne ezan, ne kamet, ne de seslenerek çağırma vardı ifadeleri yani namaza seslenerek de çağırmadı bugün Esselatü Cemi falan diyorlar aleyhi ve sellem'in iki namazı cem ederek kılması hakkında ne ikisi arasında ve ne de her birinin hemen ardından tesbihatta bulunmadığı ifadeleri gibi yani bazı haberler gelmiştir yani şunları terk ettiği gibi az önce işte bir kayımın ifade ettiği yani ey Uhud e, şehitlerini yıkamadı e, ve üzerlerine de cenaze namazlarını kılmadı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bayram namazı için ezan okutmadı kahmet getirmedi veya seslenmedi ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in e, namazı cem ederken cem e, cem edilmiş bir namazın ne ikisi arasında ne de her birinin hemen ardından tesbihatta bulunmadığı gibi ey şunu yapmadı gibi bu anlamda Aisset meslemin terk ettiklerini ikiye ayırıyor İbn Kayyum. İkincisi Resulullah Aleyhissalatu vesselamın Resulullah Aleyhissalatu vesselamın yaptığı bir fiilin ashab tarafından nakledilmemesi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir fiil işlemiş olsaydı ashabın çoğu ya da bir tanesi bunu nakletmeye dikkat ve ehemmiyet gösterirdi. Buna göre sahabeden hiçbirini nakletmemiş olmasından herhangi bir toplumda kesinlikle böyle bir fiilden söz etmemiş olmasından böyle bir şeyin meydana gelmediği anlaşılır. Yani diyor ki İbrikayyum rahimahullah. Çok güzel bir örnek veriyor arkadaşlar buradan. Yani bir böyle bu yönüyle haber geliyor. İkiye ayırdık ya terkli sünneti. Yani e, haber verildi. Aleyhisselatü vesselam muhut şehitlerinde şunu yaptı, yapmadı, bayram namazında şunu terk etti, cemen namazda şunu yapmadı gibi. Bir de diyor haber verilmeyen haber verilmeyen yani şimdi ashab Resulullah aleyhisselatü vesselam gördüğü bir şeyi ve işittiğini başkalarına ulaştırma konusunda ihtimam gösterirdi. Hiç kimse demesin ki kimse de bunu iddia edemez. Yani kimse diyemez ki ashab unuttu veya ashab bunu nakletmedi veya ashab şu konuda ihmalkar oldu. Çünkü biz bilmekteyiz ki Kur'an korunduğu gibi sünnet de korunmuştur. Gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bizleri Resulullah ve Vesselam bırakmıştır. ve Vesselam veda hutbesi diye bilinen hutbede tebliğ ettim mi dediğinde ashab bunu teyit etmiş, onaylamış ve şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyerek üç defa elini gökten yerden göğe doğru vesselam, işarette bulunmuştur. Dolayısıyla kim bize derse ki sünnet korunmamıştır. Gerçekten bu demek demek istiyor ki din tamamlanmamıştır. Yani sünnet korunmadı demek ne demektir? El yevme ekmeltu lekum dinekum ayetine muhalefet etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki ne bugün sizin üzerinizde dinimi tamamladım. Kemale erdirdim. Ve din olarak İslam'dan razı oldum. Dolayısıyla yani biz de bilmekteyiz ki din sünnetle tamam olur. Çünkü sünnet vahyin ta kendisidir. O halde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ ayeti Yani o konuştuğu zaman hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak bir vahiydir diyor. Dolayısıyla Sünneti ihmal eden veyahut Ayset ve validemizden gördüklerini işittiklerini e, efendim ihmal eden bir ashab yoktur. Allah azza ve celle onların eliyle kuluna yardım etmiş, dinini güçlendirmiş ve kemale erdirmiştir. Dolayısıyla Kur'an korunduğu gibi sünnet de korunmuştur. Dolayısıyla bize gelmeyen bir konuda varsayımlarda bulunmak gerçekten bid'at kapısını kesinlikle kapatmaz. O halde nedir? O halde nedir? Ha, ashab bu konuda ihtimam gösteriyordu. Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini terk ederiz. Zaten hakkında bilgi olmayan, delil olmayan, nakil olmayan bir şeyden de terk edilmiş sünnet olarak kabul ederiz. Örnek veriyorum. Namaz mı kılacağız? Şöyle bir daire çizelim. Şöyle yuvarlak bir daire çizelim böyle havada önümüze neyse. O döneme asrısı adet diyelim. Bu döneme de efendime söyleyeyim son zaman diyelim. Yani böyle iki daire çizdik. Ha. O dairenin içine küçük daireler yine çizelim. Nasıl? Namaz dedik. Hemen o asr-ı saadet dönemindeki namaza bir küçük daire daha çizip o namaza bakacağız, kendi namazımıza bakacağız. Yani bugünkü namaza. Aişe mesela orda neleri yaptı? Yapacağız. Aişe mesela orda neleri terk etti? Terk edeceğiz. Oruç diyeceğiz, bir daire çizip oruç diyelim. AİSET VASİLEM orada nasıl bu ibadeti ifa etti alacağız. AİSET VASİLEM burada neyi terk etti terk edeceğiz. Bir de kendimizde çizeceğiz. Dolayısıyla veya e cenazeyi diyeceğiz yani cenazeler bölümüne bakacağız. Böyle bir daire çizeceğiz. AİSET VASİLEM nasıl taziyede bulunuyordu, nasıl cenazenin arkasına gidiyordu, nasıl defin yapıyordu veya ne okuyordu, nasıl dua ediyordu. AİSET VASİLEM'in yaptığına bakacağız. Terk ettiğini terk edeceğiz. Ha bir şey gördük. Aisset validem'in yapmadığı ancak toplumun iltifat ettiği, toplumun rağbet ettiği. Ey birisi oradan el Fatiha diyor, insanlar buna rağbet ediyor. Birisi yüksek sesle ölün arkasında Kur'an okuyor, arkasından cemaat gidiyor. Birisi ölüye telkinde bulunuyor. Hemen o çizdiğimiz dairenin içerisine bakacağız ki vallahi diyeceğiz burada Resul sallallahu aleyhi ve Sellem bunları terk etmiş, bunları yapmış. O halde biz diyeceğiz ki biz diyeceğiz ki ve şerrel umuri muhdefatuhâ aleyhisselatü vesselam'ın bizi uyardığı uyarıyı dikkate al diyeceğiz ki işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır aleyhisselatü vesselam diyor sizi bu konularda bu konuda uyarırım dolayısıyla bu anlamda ashab kendisine düşen vazifeyi yapmış ve bu konuda haber vermedikleri şey ki olup da mutlaka haber verdiler ancak e, haber vermedikleri şey de bizim için terk edilmiş sünnetler babındandır daha sonra İbni Kayyum rahimehullah bu konuya ilişkin çeşitli misaller zikrediyor Resulullah Aleyhisselatü namaza başlarken niyeti dil ile telaffuz etmeyi terk etmesi demin dedim ya bir daire çizin Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namaz. Bir de bakın bugün günümüzde telkin edilen namaz yani bize emredilen namaz. Bakın Aleyhisselatü Vesselam güzel bir örnek veriyor i̇bn Kayyum. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam yani cehri bir şekilde açıkça namazı e, niyeti yani dil ile söylemeyi terk etti mi? Etti. O zaman sen de terk et. Çünkü senin için Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak sünnettir namazdan sonra toplu halde dua etmemesi. S.A.V. hani günümüzde yapılan işte birinin komutuyla, cemaatin o kişiye uyumuyla S.A.V. bunu yaptı mı? Yapmadı. O zaman onun terk ettiğini terk et. Ve daha sonra şöyle devam eder. Buradan hareketle bu amellerin müstehap olduğu görüşü sünnete muhaliftir. Buradan hareketle bu amellerin müstehap oluşu e, olduğu görüşü sünnete muhaliftir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ameli işlemesi sünnet olduğu gibi terk etmiş olması da sünnettir. Terk ettiği bir ameli işlemeyi müstahap görmemizle il, e, işlediği bir ameli terk etmeyi müstahap görmemiz aynıdır. Yani biz bir şeyi müstahap görmemiz için Aleyhisselatü Vesselam onun ya onu yapması Bizim için müstehaptır. Aissetu meselemin yapmaması da müstehaptır. Yani hani birilerinin aklıyla işte telaffuz etmesi hani en azından namazda niyet meselesi ve benzeri konular. Dolayısıyla bizim için müstehabın bir tanımı varsa o da budur. Aralarında herhangi bir fark fark yoktur. Evet bu eee İbn bu yorumu usulun Bidat ve Sunen sayfa 75'ten nakledildi. İmam Şatibi rahimehullah şöyle diyor: Bidatın dinde sonradan ortaya çıkarılmış bir yol olduğunun ifade edilmiş olması bakımından terk içerikli olmayan bidatın dahil olduğu gibi terk bidatı da bidat lafzının umumluğu altına dahildir. Bir şeyin haram kılınması ya da kılınmaması suretiyle terk edilmesinde bizzat terkin kendisi sebebiyle bidatçılık meydana gele, gelebilir. Bir şeyin haram kılınması ya da kılınmaması suretiyle terk edilmesinde bizzat terkin kendisi sebebiyle bidatçılık meydana gelebilir. Yani bir şeyin yapılması şeran helal olabilir. Ama insan bunu kendisine haram kılabilir ya da kasıtlı olarak terk edebilir. İşte bu terk ya şer'i yönden itibar edilen bir sebepten dolayıdır ya da değildir. Subhanallah. Muteber olan bir sebepten dolayı ise herhangi bir problem söz konusu değildir. İnsanın bedenine, aklına ya da dinine zarar vermesi sebebiyle zarar vermesi sebebiyle herhangi bir yiyeceği kendisine haram etmesi buna örnek verilebilir. Bu durumda terk hususunda herhangi bir engel yoktur. Harama düşmekten korunmak, dini ve ırzı korumak için şüpheli şeylerin terk edilmesi örneğinde olduğu gibi. Dini bir amaçtan dolayı değilse o fiili işlemeyen kimse bunu kendisine haram kıldığı için ya da terk etmeye olan azminden dolayı boş bir iş yapmış demektir bu tür, bu tür terk bid'at olarak isimlendirilmez çünkü dinde sonradan ortaya çıkarılmış yol şeklinde tanımlanan bid'at manası kapsamına dahil değildir ancak fiili terk eden kimse ya bu terki nedeniyle ya da Allah'ın helal kıldığı bir şeyin haram olduğuna inandığı için asi olur fiilin terk edilmesi dini bir amaç taşıyorsa işte bu dinde bid'at demek olur. Yani e, dinde helal olan, aslı olan bir şeyin terki konusundaki inancı kastederek diyor ki, fiili terk edilmesi dini bir amaç taşıyorsa işte bu dinde bid'at demek olur. Çünkü bu fiil bizim önümüze caiz ve meşru olarak yapmamız için konulmuşken, fiilin maksatlı olan bu terki helal olarak meşru kılmış e, olan e, şari'e muaraza etmek demektir. Ey şeriat koyana muhalefet etmek demektir. Benzer tutum şu ayet e, benzer tutum hakkında şu ayet nazil olmuştur. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Maide suresi 87. ayet. Ayette önce helalin haram kılınmasını yasaklanmış sonra da bu tutumun Allah'ın sevmediği bir haddi aşmak olduğunu bildirmiştir. Ey az önce örneğini verdiğim Enes sadiyallahın rivayet ettiği yanına, e, halini soran üç kişi gibi. Ey yani kendilerine helal olan şeyleri kendilerine haram saymaları gibi veya haram saymasalar bile terk etmeleri gibi terk etme yönüyle ortaya bir bid'at koyduklarını görmektesiniz dolayısıyla orada yapılacak olan sünnet aleyhisselatü vesselam'ın yaptığını yapmak ey terk ettiğini terk etmektir Öyleyse bütün tanım, bu tanımlardan sonra verdiğimiz bu misallerden sonra bid'atın tanımında şer'i gibi görünen sonradan çıkarılmış bir yoldur. Yani bid'at aynı zamanda sonradan çıkartılmış bir yoldur. Hani dedim ya İmam Şankiti Rahimullah bunu dinden olması ve yol olması esasını öngörüyor. Yani... Ee, dolayısıyla bu da bir anlayıştır bu da bir yoldur çünkü yol aynı zamanda terk içerikli olan ve olmayan kısımlara ayrılmaktadır ey yani bizim anladığımız menheşte bizim anladığımız yolda Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam'in En'am en suresi 153. ayetin haber verdi fe inne hâzihi sirâti mustaqîmen fettebi'uh ve la tetbi'u's-subule fetfarraka fetfarraka bikum an sabili yani Allah azza ve celle bu ki işte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz başka yollara uymayınız çünkü bu yollara uyarsanız Size hak yoldan ayırırlar bu anlamda e, ilk derse bağlantı yaptığımız zaman yani bidatın tanımlarını şerai tanımını efendime söyleyeyim ee, ondan sonra sözlük tanımını bununla beraber asli e, asli ve izafi bir tanımını yaptıktan sonra özellikle es ünneti terkiye konusunun es ünneti terkiye ey e, es ünnet terkiye heyset veslam'min terk ettiğini terk etmenin sünnet olduğu bilinci bizim menhecimizde bir esastır es ünneti ameliye heyset vesemminin yaptığı yapmakta sünnet olduğu bizim ee, e, bizim menhecimizde bir esastır. İlim ehlimiz de bu şekliyle e, görüşlerini ortaya koymuşlardır. Mesela en son i̇bn Kayyum'un namazdan örnek vermesi, bayram namazından örnek vermesi. Yani, burada şunu yaptı mı yapmadı o zaman onun terk ettiğini sen terk et. Bu konuda hiç kimsenin sözü Resulullah S.A.V'in sözüne tercih edilmez. İnşallah ileriki derslerde zaten bunları da ifade edeceğiz mesela İmam-ı Şafii'ye nispet edilen Efendimiz söyleyeyim sözde yani İmam-ı Şafii bid'atı ikiye ayırıyor yani iyi bid'at kötü bid'at böyle bir şey demiş mi dememiş mi demişse ne kastetti veya demişse bile aslı varsa bile bu konuda İmam-ı Şafii Aysel sözünü bırakıp İmam-ı Şafii'nin sözü mü alınır bunların hepsi etrafında döneceğiz bu konuda selefimizin anlayışı neydi İnşallah bunlar üzerinde duracağız. Allah razı olsun sizlerden. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.